Rahman Rahim. Allah hamdeder, ondan yardım ve maaf Nefislerimizin çarından ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kime de hidayet vermişse onu kimse saptıramaz. Kimi de sattırmışsa, ona kimse hidayet edemez.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 Hepimize rahmet etsin. Amin. O Resul'a hakkıyla ümmet olanlardan eylesin. Amin. Dünyada da, ahirette de yüzü gülenlerden eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizlerdeki kötü, Allah'ın hoşlanmadığı huyları alsın, iyisiyle değiştirsin. Amin. Kardeşlerim, bugün sizlere Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ı anlatmak istiyorum. Yaşamış olduğumuz toplumda biliyorsunuz birçok bidatlar vardır. Ve bu bidatlarla gerçekten artık uğraşacak ne zamanımız ne de mecalimiz kalmıştır. İnsanlar Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ı ne hakkıyla tanıtıyorlar ne onun getirdiğini öğretiyorlar ne de onun neden gönderildiğini, misyonunun ne olduğunu insanlara anlatıyorlar. Kimi görünüşten cepheden, kimi Allah'ı ki onların dediği şekilde bir zikri yok zaten oradan, kimi de onun soyundan gelenleri kutsayarak öyle bir toplum halk ediyorlar ki bacasız fabrika dediğimiz, kurmuş oldukları tarikatlarla rantlarına bakıyorlar. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Resulü'nün İhissalatü Vesselam'ın önce kısaca size soyunu anlatmak istiyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle onu insanların içinden her soydan, her boydan özel özel ne yapmıştır? Seçmiştir. Allah Resulunü İstelatü Vesselamın soy kütüğü çok berraktır, tamamen ta Adnan'a kadar ulaşır. Yani bugün bir insanın soy kütüğünü kendisi araştırsa, en fazla en fazla gideceği ya üç kuşak ya dördüncü kuşak. Yani beşe altıya gitme hakikaten nedir zordur. Ama Allah Resulunü İstelatü Vesselamın kuşağına baktığımızda tamamen bir berrak ne vardır yol vardır. Bu bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'ten Haşim oğlu Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Adem oğlu Şit sülalesinden Nuh oğlu Sam'ın sülalesinden İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetindendir kardeşlerim. Annesi ise Amine binti Vehb Medine'deki neccar oğullarındandır. Onlar Allah Resulü'nün dayılarıdır. Mekke'de fil senesinde dünyaya gelmiştir. Biliyorsunuz Fil suresinin nuzul sebebine baktığımızda Ebrehe diye bir kafir fil ordusunu toplayarak Kabe'yi yıkmak için geldiğinde ve hepsinin helak olduğu sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmiştir. Ve ana karnındayken daha karnındayken Üç aylık civarındayken veyahut bir rivayete göre altı aylıkken babası Abdullah'ı kaybetmiştir. Altı yaşındayken de annesi vefat etmiş. Önce dedesi Abdullah Talib'in yanında sonra da e, amcası Ebu Talib'in yanında büyümüştür. Ta evlenene kadar hatta e, peygamberlikten sonra bile amcası ona ne yapmıştır? Hamilik yapmış. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, koyun çobanıydı, koyun güderdi, okumuşluğu yazmışlığı yoktu. Daha sonra amcası ticaretten uğraştığı için kendisi de ticaretten meşgul olmuştur. Doğruluğu ve eminliğiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meşhur olmuştu. Ve bu sebepten El Emin diye lakap almıştır. 25 yaşındayken Hatice ile radiyallahu anh'a evlenmiş ve ondan altı tane çocuğu olmuştur. Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma isminde çocukları olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Selam 40 yaşındayken kendisine vahiy gelmiş, Resullukla görevlendirilmiş ve Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye İsim ve sıfatlarını tanımaya insanları atmıştır, davet etmiştir. Mekke'de 13 sene kalmış, kavmini Allah'a davet etmiş. Mekke ona eziyet edip canına kast edince Medine'ye hicret etmiş ve 10 sene de orada ikamet etmiştir. Sonra etrafındaki beldelere davetçiler göndermiş. İslam'ın yayılması için birçok elçiler ve seriyeler düzenlemiştir. Bir kere hac etmiş ve o haçtan sonra Hicri 11 senesinde Medine'de vefat etmiştir. Ebu Bekir'in kızı Ayşe annemizin odasında defnedilmiştir. Sallatu selam onun üzerine olsun kardeşlerim. Allah Resulü vesselamın sıfatları tahtiyede yazdığımız gibi orta boyluydu. Yani ne uzun boylu ne de kısa boyluydu. İnsanların içine baktığında birisi onu o şekilde yani orta boylu olarak görürdü. Ee, saçları düz değil, dalgalıydı. Yani ne kıvırcık ne de düzlü. İkisinin arasında dalgalıydı. Bazen omuzlarına kadar saçlarını uzatır, bazen de komple keserdi. Taradığında ortadan böyle ikiye ayırmayı çok severdi aleyhissalatü vesselam cildinin rengi hafif kırmızıya çalardı beyazdı gözleri siyah kirpikleri uzundu ve devamlı sürme çalardı omuzları geniş pazuları güçlü elleri etliceydi iriceydi. kemikleri iyi iri elleri ve ayakları tombulcaydı, böyle etliydi yani zayıf olarak değildi ve yürüdüğünde kardeşlerim sanki böyle bir bayırdan aşağı yürürmüş gibi kafasını asla yukarıya kaldırmazdı. Biriyle konuştuğunda yüzüne bakar, onunla konuşması bittikten sonra döner giderdi. İki omuzu arasında küçük güvercin yumurtası büyüklüğünde bir peygamberlik mührü vardı. İki kürenin arasında belliydi. Çok cömertti. insanların en cömertiydi. Herkes tarafından güvenilirdi. İyi geçimliydi. Daima tebessüm eder. Hiç somurttuğunu kimse göremezdi. Onu gören yahut meziyetlerini duyan mutlaka severdi. Ona kim? Güdemezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü ahlakı Ayşe annemizin de dediği gibi onun ahlakı neydi? Neydi? Kur'an'dı. Yani Allah'ın indirmiş olduğu ahkam neyse o. Vahyin kızdığına kızar. Yani vahide Allah neyi hoş görmemişse ona kızar. Onun dışındakine hiçbir şeye ne yapmazdı? Kızmazdı. Ancak Allah'ın razı olduğundan razı olur. Onun dışındakilerine ne yapmazdı? Razı olmazdı. Kendi nefsi için kızmaz ve kendi nefsi için asla intikam almazdı. Ancak Allah'ın hakları çiğnenirse ona kızar. Ancak onun intikamını alırdı. Hatta kızım Fatıma bile olsa, hırsızlık yapsa onun bile elini ne yaparım? Keserim demiştir. Kendisine şefaatçi için zeyt geldiğinde geçmiş ümmetlerin helakının hepsi bundan kaynaklandı. Onlardan fakir olan birisi bir günah işlediğinde hemen hat uygulanmıştır. Zengin olan işlendiğinde ise uygulanmamıştır. İşte onların helakı hep bundan olmuştur. Kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa onun elini keserim demiştir. Evet. Allah'ın salatı selamı onun olsun. İnsanların en doğru sözlüsü, en vefakarı, en yumuşak uydusu, en geçimlisi ve çadırındaki bakire kızdan daha hayalıydı. Hatta Ayşe annemiz Hatice'yi anne, Hatice hiç görmediğim halde Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından en çok kıskandığım odur demiştir. Sebebine gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar vefalıydı ki kardeşlerim Hatice'nin bir arkadaşı bir dostu yolda görse hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devesinden iner veyahut yürüyorsa durur sırkasını çıkarır yere serer o kadını oturtur, ihtiyacını sorar, onunla hasbihal eder. O ayrılmadan onun yanından ne yapmazdı? Ayrılmazdı. Neden böyle yapıyorsun deyince o Hatice'nin dostuydu. Onunla gelir otururdu. Sırf onun vefası için demiştir. Allah salatü üzerine olsun. Evet kardeşlerim çok vefalıydı. Bakışını kaldırmaz. Genelde bakışı ancak tefekkür için olurdu. Kötü sözlü ve lanetçi değildi. Kötülüğe kötülükten karşılık vermez fakat affeder ve bağışlardı. Kendisinden birisi bir şey istediğinde verirdi yoksa ya da güzel sözden onun gönlünü alırdı. Kapı katli ve sert mizaçlı değildir. Hakkı çiğnemediği müddetçe kimsenin sözünü kesmezdi. Hakkı çiğnediği vakit nehyederek sözünü keser, komşusunu korur, misafirine ikram eder, vaktini ya Allah için harcar ya da zorunlu ihtiyaçları için harcardı. İyimserliği sever, kötümserliği ise hiç sevmez, çirkin görürdü. Eğer iki iş arasında muhayyerse, günah olmadığı müddetçe en kolay olanını seçerdi. Kalbi kırık kimselerin ve mazlumların yardımına koşmayı sever ve onların dostuydu. Arkadaşlarını sever, onlarla istişare eder ve onları her zaman gözetirdi. Hastalananı muhakkak ziyarete gider, görünmeyen kimseyi davet eder, vefat eden kimseler için dua eder, kendisinden özür dileyenin de özrünü kabul eder, uzatmazdı. Onun yanında Hak hususunda güçlü de zayıfta hiç Hiçbirinin birbirine üstünlüğü yoktu. Çok güzel ve fasih konuşurdu. Birisi onun kelimelerini saymak istese teker teker sayar ve bellerdi. Hızlı konuşmazdı. Ağzı kalabalık konuşmazdı. Şaka yapardı fakat şakası bile onun haktı. Asla şaka bile olsa yalan söylemezdi. Evet. Allah'ın salatı selamı onun üzerine olsun. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikleri vardır. Akide olarak ele aldığımızda dünya hayatında diğer bütün peygamberlerden ayrı olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine en büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim verilmiştir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu Kur'an özel kılınmıştır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Alemlere uyarıcı olması için emin olarak Resuluna gelmiştir ve Rabbimizin dediği gibi "Ey insanlar! Size Rabbinizden bir burhan gelmiş ve apaçık bir nur indirmişizdir." diyor. Bu da Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği vahidir. Ki Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberliğine insanların onun sebebiyle iman etmesi için mucizeler vermiştir. Bana ise mucize olarak Allah Azze ve Celle'nin indirdiği vahiy verildi. Ben kıyamet günü peygamberler içinde en çok ümmet olan peygamber olmayı ümid ederim demiştir. Bu da en özel mucizedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen kardeşlerim. Bu mucize özel kılınmıştır. Ve her ne kadar okunan bir kelam ve ezberlenen bir söz de olsa şu üç sebepten dolayı onun en özel mucizesi Kur'an'dır. Yalnız burada Kur'an derken şuna da dikkat etmemiz gerekir ki Mu'tezibe dediğimiz akılcılar, mealciler Allah Resulü ve Vesselam'a verilen mucizeyi sadece Kur'an olarak kayıtlı kılar. Kur'an dışındaki hiçbir mucizeyi kabul etmezler. inkar ederler. Yani ayın yarılmasını, suyun çoğalmasını, yemeğin bereketlenmesini, hayvanların konuşmasını bunların hepsini ne yaparlar? İnkar ederler. Ona sadece Kur'an verilmiştir diyerek Kur'an'ı kutsarlar. Diğerlerini kabul etmezler. Kardeşlerim, Kur'an'ın üç sebepten özel olmasının e, sebeplerinden birincisi, her peygambere verilen mucize yaşadığı asırlardaki duruma uygun olmuştur. Halbuki, aleyhissalatü vesselam'a verilen Kur'an, bütün kıyamete kadar gelen insanlara ne yapılmıştır? Evrensel olmuştur. Musa aleyhisselam, Sihrin olduğu bir dönemde peygamber gönderilmiş, kendisine denizin yarılması, asanın yılan olması gibi veyahut her sihirbazın gözünü alan, her kafiri rezil eden mucizeler verilmiştir. İsa aleyhisselamın zamanında tıp üst plandaydı, ona da ne yapılmıştır? Abraş hastalığını iyileştiren veyahut ölüyü diriltme gibi birçok neler verilmiş, mucizeler verilmiştir. Bu da tabii ki o dönemde insanın aklını dehşete düşüren nedir? Mucizelerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ise belakat, konuşma, şiir hat safadaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da Kur'an verilmiştir ki Kur'an'daki belakat çok üstündür. Okunduğunda zaten ön plana gelir ve Kur'an'la konuşulduğunda karşıdaki ne kadar şahin, ne kadar kâhin varsa hepsi ne Kur'an karşısında aciz kalmış, boyun eğmişler ve iman etmişlerdir. İkincisi, getirilen mucizeler her kavmin anlayışına ve akıllarının alabileceği oranda olmuştur. Musa ve İsa Aleyhisselam'ın kavimlerine baktığımızda bunlar biraz kıt akıllılardı. Çünkü onlardan güzel sözü anladıkları veya yeni bir şeyi kavraya geldiklerini e, nakil olarak görmüyoruz. Çünkü e, düşünün Kızıldeniz gibi bir şey yarılıyor. İçinden geçiyorlar. Yani arkadan gelen firavunun ordusu suyun altında kalıyor. Sen git sahilde buzağa tapan bir kavmi gör. Ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana. Bunu ancak aptallar ister. Yani akıllı insanların söyleyeceği sözler bunlar nedir? Değillerdir. Onun için ikinci mucize sadece o kavmin anlayışına göre gelmiş. Araplarsa çok keskin zekaya akıl melekeleri yüksek olan neydi? İnsanlardı. Dillerini çok iyi kullanırlar. Garip kelimelerin manasını bilirler ve edebiyatı çok iyi kullanıyorlardı. Kur'an'da bir mucize olarak onların anlayabileceği zihinlerinin kavrayacağı bir alandaymış. Böylelikle onlar Kur'an'ı apaçık bir şekilde anladılar. Onu çabucak kavradılar. Böylelikle her ümmetin tabiatına ve aklına uygun mucizeler gelmiştir. Üçüncüsü Kur'an mucizesi yüzyıllar boyu kalıcıdır ve daha çok bölgeye yayılmıştır. Diğer mucizeler ise sadece kendi asırlarına münhasır kalmıştır. veya bulundukları bölgeye e, asıl kalmıştır. Bütün bölgeye ne yapamamışlardır? Dünyaya hükmedememişlerdir. Evet, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özel kılınmıştır. Yine üzerine indirilen kitabın korunmasını Allah Azze ve Celle taahhüt etmiş, üzerine almış, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özel kılınmıştır. Biliyorsunuz Davut Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a da kitap inmiştir. Zebur'du, İncil'di, Tevrat'tı. Fakat onları daha sonra onların peşinden gelenler ne yapmışlardır? Tahrif etmişlerdir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilense ne yapılmamış? Allah Azze ve Celle bunu ben indirdim ben koruyacağım diyerek peygamberimize ne yapmış? Özel kılmıştır. Bu da diğer peygamberlere verilmeyen sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen özelliklerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Yine onun kitabının Kur'an'ın geçmiş kitapları kapsaması ve onların açıklayıcısı olarak onun üstün kılınması ve bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özel kılınmasıdır. Evet kardeşlerim. Bakın Aleyhisselatü Vesselam, Tevrat'ın yerine bana yedi uzun sure verildi. Zebur'un yerine bana me meyin verildi. İncil'in yerine bana mesali verildi ve mufassal ile üstün kılındım. Yani uzun sureleri, kısa sureleri, orta sureleri yani Tahsin veyahut El-İslamra diye başlayan sureleri Bunlar bana ne yapıldı? Şunların şunların misali verildi denmiştir. Yani Kur'an hem onları kapsayıcı hem de açıklayıcı, bütünleyici olarak ne yapmıştır? inmiştir. Hatta Musa aleyhisselama verilen o 10 emiri yanlış hatırlamıyorsam İsra suresinin 39'dan 45 mi oraya baktığınızda 10 emri ne yaparsınız? Orada görürsünüz. Mesela şu başlar. Aç kalma korkusuyla çocuklarınızı ne yapmayın? Öldürmeyin yani kürtaj yapmayın diye devam eder ayet. Bunlar Musa Aleyhisselam'a verilen on emlidir. Bunu Allah'ın kitabında ne yaparsınız görürsünüz. Yine Bakara suresinin son iki ayetinin verilmesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özel kılınmıştır ki İmam Ahmet'ten gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam bu ikisi bana arşın altındaki bir evin hazinesinden verildi. Bu ikisi benden önce hiçbir peygambere verilmemiştir diyor. Amine Resulü diye başlayan son iki ayet. Yine kitabında nasih ve mensuhun olması bu da Allah Resulü aleyhissalatü Resulama özel kılınması kardeşlerim. Diğer inen hiçbir vahide nasih ve mensuh olayı nedir? Yoktur. Ama Allah Azze ve Celle biz bir ayeti nesk edersek, yahut unutturursak ondan daha hayırlısını ya da onun dengini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin diyor Bakara 106. ayette. Bu da bir ayetin hükmünü değiştirip yerine başkasını getirme veyahut tamamen kaldırma veyahut benzemesi veyahut da unutturulması Buna baktığımızda, Kur'an'da bunun birçok örneğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Mesela Bakara 219'da içkinin hem hayır hem zararlı olduğunu, Nisa 43'ün başında sarhoşken yaklaşmayıp, Mayı'da 90 ise tamamen bu iki ayeti ne yapıyor? Hükmünü kaldırıyor. İçkinin şeytanın mundar işi olduğunu ve bundan tiksinmek gerektiğini ne yapıyor? söylüyor Kesin haram olduğunu. Daha hadis-i de açıklıyor veyahut biz Tevbe suresi büyüklüğünde bir sureyi e, okurdururduk namazımızda da okurduk sonra bu bize ne yapıldı unutturuldu bunda rejim ayetleri de vardı hatta e, Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa öbürünü görse onu ister öbürünü görse onu da ister gözünü ancak toprak doyurur ayeti de bunun içindeydi diyor demek ki bu da nedir unutturulabiliyor. veya Nur 2. ayette zina eden erkek veya kadına yüz sopa vurun. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Onlara bunu uygularken acıma hissesize ne yapmasın? Galebe çalmasın. Burada ne var? Bir tahsis geliyor. O da hadiste geliyor nesk olarak. Nedir? Evli ve dulsa recm ediliyor. Değilse ayet aynen hükmünü ne yapıyor? Koruyor. Nesk olan bölüm yani tahsisi diyeyim, açıklama babında, babında o da sadece ne gelmiştir? Evli ve dul meselesi. Yani nasih ve mensur ne yapılmıştır? Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has kılınmış, diğerlerinde neydi? Bu yoktu. Evet. Ve onun içindir ki Yahudiler nesi inkar ederler. Onun içindir ki içimizdeki Yahudiler de mesri inkar ederler. Çünkü diğer ümmetlere karışık karışını, arşını arşına ne yapacaksınız? Uyuyacaksınız <gülüyor> Yahudiler mezhiy inkar ettiği için içimizdekilerden de onlara muhakkak benzeyen çıkacak. Evet. Peygamberlerin sonuncusu olmasıyla Allah Azze ve Celle Resuluna bunu ne yapmıştır? Özel kılmıştır. Diğerlerinden ne yapılmıştır? Ayrılmıştır. Bu da Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ne bir Nebi ne de bir Resul gelmeyecek. Peki gelecek diğer insanlar var mıdır? Vardır. E, mesela Kadıyanilik diye bir mezhep vardır bilir misiniz? Bu ney vardı? Solomon Ateş mi? Süleyman Ateş mi? O da onların e, müritlerindendir. Türkiye'de bunu yaymaya çalışır kadiyaniliği. Şu an Resul'un olduğunu, her asırda Resul'un geleceğini veyahut neyi vardı? İskender Avanak oğlu vardı? Bir tane neydi? Evrenes oğlu O da aynı şekilde Resul kelimeleriyle oynayarak kendisinin de hatta Resul olduğunu ve Cibril'in kendisine geldiğini söylemektedir. Allah bunların şerrinden korusun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir özelliği de neymiş? Peygamberlerin sonuncusuymuş. Ayetle nedir? Bu sabit ve mühürlüdür. Rabbimiz subhanahu ve teala ahzab 40'ta diyor ki kardeşlerim Muhammed adamlarınızdan herhangi birinin adamı değildir. Babası da değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Buna rağmen kavramlarda demagojiye girerler. Hani hadis ve sünneti anlatırken dikkat ederseniz burada hadis ve sünneti üç bölüme ayırmıştım. Kavram olarak, yapı olarak ve dindeki konumu olarak. Bu türlü neden ayırdık dedim. Çünkü o kadar fesat yuvaları var ki bir yönden anlatsak aslında hepsini anlatmış oluruz. Ama ayrı ayrı anlatıp da kelime manası, kavramda verilen yap olarak ve dindeki karşılığı olarak ayrı ayrı böldüğümüzde meseleyi daha net ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, hiçbir zarar ne yapamıyorlar? Veremiyorlar. Onun için onlar ne kadar saldırırsa biz de dinimizi ne yapıyoruz? Daha iyi öğreniyoruz. Ve saldırılar ne yapıyor? Boşa çıkıyor. İşte burada da Resul ve Nebi kelimeleriyle ne yapmışlardır, oynamışlardır ve daha sonra e, kıyamete kadar Resullerin geleceğini, sonlarının kesik olmadığı gibi bir şeyler türemişlerdir. Evet kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğunu şöyle haber veriyor. Benimle diğer peygamberlerin misali bina yapan bir adamın misali gibidir. O adam bir bina yapmış, onu tamamlamış ve onu güzelce süslemiştir. Ancak bu binanın yapımında binanın köşesinde bir tuğlayı eksik bırakmıştır. İnsanlar bu binanın içine girerler <gülüyor> ve o güzel binada bu şekilde bir tuğlanın eksik kalmasına hayret ederek, keşke bu bir tuğlalık yer boş kalmasaydı derler. İşte o yeri boş bırakanlar bırakılan tuğla benim. Hatemül ül Nebi'yim benim. Resullerin, peygamberlerin sonuncusu benim demiştir. Evet. Bunu Bukhari'de 3535 nol rivayette bulabilirsiniz. Bunu kim söylüyor? Yalan söylemesi mümkün olmayan, nefsinden, hevasından konuşmayan, sadece bizim ilka ettiğimiz vahyi konuşan, yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini konuşan Allah'ın Resulü diyor. Ama böyle dese dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ne yapıyorlar? tevil ediyorlar ve bugün Resul geleceğini söylüyorlar. İşte bu gibi meseleler net anlaşılsın diye bugünü ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eee şahsını, özelliklerini tanıyalım diye bir ders yapalım diye e, ayırdım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli özelliklerinden birisi, e, diğer peygamberler sadece insanlara gönderilmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem insanların hem de cinlerin peygamberiydi. O ona verilen en büyük özelliklerden bir tanesidir. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam bütün insanlara gönderilmiş. Fakat bir sözünde diyor ki insanlardan hiçbirine verilmeyen beş şey bana verildi. Bunlardan bir tanesi ben bir peygamber olarak özel olarak kendi kavmine değil bütün insanlara gönderildim. Halbuki diğer peygamberler hep özel olarak bir kavme, bir millete gönderilmişlerdir. Yine bir aylık mesafeden düşmanların kalbine korku salındı. Ve yine yeryüzü bana temizleyici ve mescit kılındı. Biliyorsunuz Hristiyanlar kilisede, Yahudilerse havralarda yani sinagog dedikleri yerlerde ancak ibadet edebilirler. Ama Muhammed ümmetine yeryüzü ne yapılmıştır? Temiz kılınmış, mescit kılınmıştır. O da diğer peygamberlerden ayrıdır. Yine diğer peygamberlerde ganimet ne yapılırdı? Düşmandan alınan bir yere toplanılır. Daha sonra Allah tarafından bir alev gönderilir. O alev, o ganimet yakar, götürürdü. Fakat Muhammed ümmetine ganimet ne yapılmıştır? Helal kılınmıştır. Evet kardeşlerim, bunlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama özel kılınmış, özel verilmiştir. Evet. Hatta bununla alakalı vehen hadisini hatırlıyor musunuz? Korkuyla alakalı. Bir gün diyor şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi düşmanlar da diyor size böyle saldıracak. Sahabeden bir tanesi ey Allah'ın Resulü diyor, o gün biz az. Onlar çok olacaklar da sayılarına güvenip ona cesaret edip mi diyor saldıracaklar. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır diyor, aksine. Aksine diyor. Siz o kadar çok olacaksınız ki ama çerçöp gibi, senin getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Diyor. Ve Allah diyor Düşmanların kalbinde size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacaktır. diyor. Ve susuyor. Sahabe yeni bir kelime duymuş, manasını bilmiyor. Vehen nedir? Allah'ın diye sorduklarında dünyayı sevmek, ölümden suçlanmamak diyor. Demek ki kafirlerin kalbinde bize karşı ne var? Korku var. Nereye kadar var? Nereye kadar? Kimden korkuyorlar şimdi yeryüzünden? Hemen Müslümanları terör silahı ediyorlar. El kaydediyorlar. Şu diyorlar, bu diyorlar. Müslümanları her yerde kötü gösteriyorlar. Bakın aç kaldı gene bazı köpekler. Kendi şeylerini indirdiler. Bir yerlere saldırdılar. Müslümanların kanını içtiler. Şimdi biraz doğrulttular. Gene aç kaldılar. Tuttular. Bir yarışma yapıldı. Yarışmanın orada güya bir patlama hemen iki tane Müslüman üzerine ne yaptılar? Yıkıverdiler. Müslümanlar yine terörist ilan edildi. Ama kendi kayıtları, kendi resimleri, kendi objektifleri oraya o paketi koyanın hem de kendi siyasi ajanlarının bilmem ne kayıtlı resimleri ne kadar kendilerinin çekimleri var. Yani düşünün Müslümanın Adı bile korku olarak ne yapıyor? O insanlara yetiyor. Yeter ki biz de Allah'tan korkan insanlar olalım. Ama dünyayı sevip ölümden hoşlanmazsa onlar bize her türlü oyunu ne yapıyor? Yapıyor. Ve biz de hakikaten artık dünyaya sarılan insanlar haline geliyoruz. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Cuma gününün verilmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunun özel kılınması. Biliyorsunuz, Bukhara ve Müslüm'de gelen bir ifadede bizler dünyada en sonuna gelenler, kıyamet gününde en öne geçenleriz. Cennete ilk girenler de biz olacağız. Şu kadar ki onlara kitap bizden önce bize onlardan sonra verildi. Onlar ihtilafa düştüler. Biz de Allah onlar ihtilaf ettikleri hakka hidayet buyurdu. İşte bugün cuma günüdür. Allah bizi ona yani cuma gününe hidayet buyurdu. Binaenaleyh bugün bizim yarın yani cumartesi Yahudilerin yarından sonraki pazarda Hristiyanlar. Biliyorsunuz Kur'an'da, Bakara'da ve Araf suresinde ashab Sept veyahut Eyke Halkı diye bir kavimden bahsederler. Kim bunlar? Rabbiniz bunlara cuma gününü ne yapıyor? Hayır. Tatil kılıyor. Onlar diyor ki zamanın debisine Rabrana söyle de ertesi gün olsun. Yani Allah'ın verdiği cumayı ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Yani imtina ediyorlar. Kendileri de ne yapıyor? Bir şart koşuyor. İşte hadiste gelen bu. İsrailoğullarına bu sunulmuş. Biri cumartesi almış. biri ne yapmış? Hayır azara almış. Ama Muhammed ümmetinde bir müşkülat var mı? Yok. Ama üç cumayı bile bile kasten terk eden kalbi ne oluyor? <gülüyor> Çünkü Allah'ın zikrine kuşundur. İşte buradaki anlatılan bu cumada bize has kılınmış, özel verilmiş ve Allah o günü bize ne yapmış? Bayram ilan etmiş. Hatta Ömer İbnül Hattab eee İsrailoğullarının alimleriyle konuşurken onlar diyor ki Muhammed'e inen diyor bize inseydi biz o günü bayram ilan ederdik dediklerinde Ömer diyor ki Allah ona rahmet etsin zaten o gün bizim bayramımızdı diyor o gün cuma yani o gün bizim zaten bayramımızdı diyor yani cumayı Müslümanlar her zaman bayram olarak ne yapmıştır ilan etmiştir evet Allah Azze ve Celle'nin onun için en yüce sıfatlar ile nida ederek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı özel kılmıştır ki Ey Nebi Resul, Ey Resul diye başlamıştır. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özeldir. veyahutta da demin Afzat Kırk'ta peygamberlerin sonuncusudur ifadesinde olduğu gibi Muhammed içinizden herhangi birinin yani adamı değil babası değil bu Allah'ın Resuludur, peygamberlerin soruncusudur diye Allah onu özel sıfatlarla ne yapmıştır? Çağırmıştır. Yine kardeşlerim insanların onu özel ismiyle çağırmalarını yasaklamıştır. Bu da aleyhissalatü vesselama özel kılınmıştır ki Nur 63'ü okuduğumuzda Ey Müslümanlar peygamberi kendi aranızda birinin çağırması gibi ne yapmayın? Çağırmayın bir tutmayın diyerek ne yapmıştır? Onu üstün kılmıştır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Onun gönderilmesine binaen gökyüzü ne yapmıştır? Korunmuştur. O da ona ne yapılmıştır? Özel kılınmıştır. Kur'an'a baktığımızda 5-6-7 yerde biz işte gökten ateş topları gönderdik. Onlar gök hırsızlığı yani kulak hırsızlığı yapanları ne yapar? Yakacak. Hani gökyüzüne şöyle baktığınızda yıldızın böyle gidip gidip gidip bir de kaydığını görürsünüz. Bunlar cinlere kulak hırsızlarına atılan nedir? Alev toplarıdır. Bunun daha önce neydi? Peygamberlerin zamanında yasak değildi. Hatta gelen rivayetlere baktığınızda şeytanı lane adamlarını çıkartıyor. Bakın yeryüzüne ne oldu acaba? Daha önce hiç böyle bir şey olmazdı. Biz göğün haberlerini dinlerdik ve bunu adamlarımıza yani kahinlere ne yapardık? Bire bin katar söylerdik. Ne oldu ki şimdi o haber hırsızlığı bize yasaklandı? Ee, elemanlarını yeryüzüne dağıttığında bir nebi'nin, bir resulun yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumu ona onlara ulaşınca onlar da gerçeği ne yapıyorlar? Anlıyorlar göğün kapıları aleyhissalatü vesselamın zuhur etmesiyle ne yapılmıştır? Kapanmıştır. Bu da Allah Resulü'ne nedir? Hastır. Özel kılınmıştır. Evet. Bu aynı zamanda risale Nur'a, tasavvufçuların kitaplarına yani ne kadar kitap varsa yani tasavvufçuların böyle bu bana yazdırtıldı, bu bana fısıldatıldı. İşte bunun sağından solundan hiç kimse yaklaşamaz. İşte uykuyla uyanık haldeyken bana bu işte muzul e, indi gibi veyahut bana e, vahiy edildi, ilham edildi gibi söyleyenlerin hepsine nedir? Bir reddiyedir. Çünkü artık bütün haberleri ne yapılmıştır? Kesilmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle onun hayatına yemin etmiş. Bu aleyhissalatü vesselama da özel kılınmıştır. Hicri 72'de Rabbimizin buyurduğu gibi Ey Muhammed senin hayatına kasem olsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar demiştir. Evet. Bunda büyük bir şeref, yüce bir makam, büyük bir değer vardır. Yine kavminin attığı iftiralardan dolayı onu savunmayı Allah Azze ve Celle kendi üzerine almıştır. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Özel kılınmıştır. Önceki peygamberlerin kavimlerinden yalancıların attıkları sapıklık, ahmaklık gibi iftiraları hep peygamberler kendileri savunmak zorunda kalmıştır. Ama Allah Azze ve Celle resulun korumasını ne yapmıştır? Üzerine almıştır. Ey Muhammed sen öğüt vermene devam et. Rabbinin nimeti dolayısıyla sen ne bir kahinsin, ne de bir mecnun, ne de bir şair. Biz zamanın helak edici hadiselerini onda bekliyoruz mu dediler. Onlara de ki bekleyin bakalım. Ben de sizinle bekleyenlerdenim. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yoksa onlar Azgın bir kavim midir yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar. Hayır onlar iman etmiyorlar. Eğer öyleyse onlar da sözlerine güvenilir kimseler ise onun gibi bir söz getirsinler demiştir. Tur suresinin 29'dan 34'üne kadar. Evet. Yani Allah azze ve celle indirmiş olduğu ayetlerle Resul'unu ne yapmıştır? Savunmuştur. Ama diğer peygamberler hep kendilerini ne yapmıştır? Savunmuştur. Diğer peygamberlere nazaran Kur'an ayetlerinin pek çoğunda Allah Azze ve Celle'nin onu zikretmesiyle aleyhissalatü vesselam'ı özel kılmıştır. Aynen biz Nuh'a ondan sonraki peygambere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik deyip Allah Azze ve Celle'nin ismini ne yapmıştır? Hep övmüştür ve o da Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine binaen Rabbimiz kitabında onu yüceltmiştir. Yine hatırlayacaksınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmıştır. Fakat miraca çıkmadan önce Beytül Makdis'te ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. Bütün peygamberlere imam olmuş ve ne yapmıştır? Onlara namaz kıldırmıştır. Bu da peygamberimize verilen özel e, hallerden bir tanesidir. Diğer peygamber kardeşlerine nazaran üstünlükleri onun zikrinde öne geçirilmesiyle sınırlı değildir. Evet. Buyur, Yine onun bir mucizesi olarak ayın ikiye yarılması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has kılınmıştır. Evet. Müşrikler kendisinden mucize istediklerinde her peygamberin bir mucizesi var. Hadi bakalım. Sen de bir mucize getir de dediklerine inanalım dediğinde Enes diyor ki Allah Resulü diyor, diyor, şöyle etti. Ayın yarısı daha bu tarafına yarısı da bu tarafına düştü diyor. Yani o kadar sadelikle, o kadar güzellikle yani tok ve inanmış bir şeyden anlatıyor ki, ki biz de onu tasdik ediyoruz. Ama bugün peygamberimizin bu mucizelerini e, ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. O gün müşrikler bile inkar etmediler. Sadece ne dediler? Muhammed bizi büyüledi. Yani sihirledi. Yani onlar inkar edip etmediler. Çünkü gözlerinin önünde sadece ne dediler? Sihirledi. Yani sihirbaz dediler. Halbuki demin de ayetlerde okuduğumuz gibi o ne sihirbazdır? Ne de kâindir diyor. Eğer sen Müslümansa o zaman bunu diyeceksin ve mucizeyi ne yapacaksın? Kabul etmek zorundasın. Evet. İşte Abdulaziz hayındır gibiler bu mucizelere asla inanmazlar. Mucizelerin diğerlerine nazaran daha açık olması ve aleyhissalatü ve sellem'e özel kılınması. Mesela yolculuklarda su bitiyor. Bir damla ya da iki damla kalıyor tulumda. Getirin diyor bir kazan, elini koyuyor tulumdaki o suyu damlatıyor ve Allah'a dua ediyor. Bir de bakıyorduk ki diyor parmakların arasında aynı su pınarı gibi suların fışkırdığını gördüktür. 1500 kişi, 1800 kişi gelip o şeyden, kazandan sularını alıyorlar. Hayvanlarını suluyorlar. Kuşl eden yapıyor. Son adam işini bitirene kadar öylece diyor. O mübarek parmaklarından sular fışkırır. Diyor. Evet. Biz bunu ne yapıyoruz? Tasdik ediyoruz. iman ediyoruz. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın dayanarak hutbe verdiği hurma kütüğü ne yapmıştır? Ağlamıştır. Devenin yavrusu gibi ses getirmiştir. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'a özel kılınmıştır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben daha diyor peygamber olmadan öyle diyor taşlar bilirim ki Mekke'de diyor ben gider gelirken bana selam verirler düşünün <gülüyor> şimdi şunun bir taş olduğunu düşünün yanından geçin selam aleyküm diyor yani aleyküm selam derken bile adam korkar zıplar ya. düşünün ya yani, ben peygamber değilken bile diyor bana diyor öyle taşlar tanırım bana selam verirler diyor yani bunlar büyük mucizelerdir. Allah hepimize hayır versin. Ve hadisleri okuduğumuzda hayvanların gelip Allah Resulü ile konuşması vardır. Hatta şikayet etmesi vardır. Sahibinin sütü çok sağması, yavrusunu aç bıraktığını şikayet eden deve vardır. Aynı bir insan gibi diyor geldi, Allah Resulü ile konuştu ve sahibini şikayet etti. Diyor. Yine mesela Taberani'nin naklettiği bir rivayette ve Vesselam bir kavme davetçi gidiyor. Allah'a davet ediyor o topluluğu. Bir bedevi geliyor. Sırtındaki keleri yere atıyor. Eğer bu keler diyor, ölü keler sana iman ederse ben de ederim diyor. Allah Resulü ve Vesselam kelere dönüyor. Ben kimim diyor. Keler yarım saattir sahabe. Allah'a hamd ettikten sonra sen o Rabb'ın insanlara rahmet olarak gönderdiği Resul'sun deyince şöyle bir baktı diyor, etti diyor keleri sırtına vurdu aha bu da büyücü dedi diyor çek, çek, çek. Dedi. yani ölü bir keler dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmıştır tasdik etmiştir, dillenmiştir evet ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir bu da kendisine özel kılınmıştır. Enbiya 107'de Allah Azze ve Celle, ey Muhammed biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik demiştir. Evet. Rabbim bizlere hayır versin ve onun ümmeti olmayı hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle vahyin birçok çeşidini onda toplamış ve aleyhissalatü vesselam'a bunu özel kılmıştır kardeşlerim. Birincisi biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın Nübüvet'in diyor, 46'da bir cüzü nedir? Rüyadır diyor. E, salih rüyayla inen bir vahiy vardır. Vahyin başlangıcı tamamen rüyayla olmuş. Bu 6 ay kadar sürmüş. Gördüğü her rüya gerçek olmuştur. İkincisi, Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'in meleği görmeksizin kalbine, kalbine vahyin indirilmesidir ki Cebrail kalbime şunu üfledi, bir kimse ecelini tamamlamadıkça e, ve rızkının tamamını almadıkça ölmez. Yani Rabbimiz subhanahu ve ta'lâ kullarıma söyle, rızkım daraldı diye masivadan, haramdan aramasın. Ben bir kula ne e, takdir etmişsem o ona gelmeden o ruh o bedenden ne yapmaz? Ayrılmaz. Yeter ki yani aramasınlar. Diyor. Üçüncüsü e, vahiy meleği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insan suretinde gelir onunla konuşurdu. Bu mertebeyi bazen sahabeler de ne yapardı? Tanırdı. Hatta meşhur Cibril hadisini hatırlayacak olursanız iman nedir, İslam nedir, İslam nedir Ömer'e soruyor. O kimdi biliyor musun? Ey Allah'ın Resulü yeniden şeyinde geliyor. O Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy meleğini yaratıldığı kendi suretinde en güzel suretinde görmüştür. Vahim geliş şeklinde. Altıncısı Miraç gecesi Allah Hazze ve Celle ile perde arkasından ne yapmıştır? Konuşmuştur. Görmüş müdür? Görmemiştir. Çünkü Ayşe annemiz soruyor Ey Allah'ın Resulü sen bunu gördün mü? Ya Ayşe o bir nurdur. Nasıl göreyim? Diyor. Allah Resulü dahi görmeyorsa bugün tasavvuf şeyhleri Allah'ı gördüğünü nasıl iddia ediyorlar? Ve diyorlar ki Allah'ın cemalini göremeyen ne yapamaz? şehlik ilan edemez. Demek ki Enam suresinin 123. ayetinde Rabbimiz'in buyurduğu gibi şeytan da dostlarına ne yapıyor? Vahiy ediyor. Onlara diyor ki Allah'ımız benim. Onlar da Allah'ı görüyorlar. Hakkıdan görüyorlar. Ama gördükleri kendi Allah'ları. Yani bizim değil. Evet. Hani kıyamet günü Rabbimiz Fanehu ve Teala bensin Rabbiniz'im dediğinde müminler ne yapamayacak? Tanıyamayacak. Çünkü kaza sıfatıyla gözükünce, biz senden Rabbimize sığınırız dedi, diyecekler. Vallahi Azze ve Celle onlara rahmet sıfatıyla gözüktüğünde, müminler tanıyıp ne yapacak? Sezdiye kapanacak. Ama münafıklar sırtının üstüne ne yapacak? Gerirleşecekler. Evet, orada olduğu gibi. Yedincisi, Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselam ile melek olmadan vasıtasız konuştuğu gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselamla da ne yapmıştır? Konuşmuştur. Evet, Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin bütün peygamberlerden ona iman edip yardım edeceklerine dair söz alması bu da Allah Resulü'ne özel kılınmıştır ki Allah azze ve celle şöyle buyuruyor Allah geçmiş peygamberlerden şöyle söz almıştı. Size kitap ve hikmeti verdim. Sonra da yanınızda bulunan kitap ve hikmeti tasdik eden bir peygamber geldi. Ona mutlaka iman edecek ve yardımda bulunacaksınız. İkrar ettiğiniz bu ağır yükünü kabul ettiniz mi buyurduğunda peygamberleri ikrar ettik demişler. Bunun üzerine Allah da o halde şahit olunuz. Ben de Sizinle birlikte buna şahitlik edenlerzenin buyurmuştur. Alimdan 81'de. Evet. Ehli kitabın onun hakkında bilgileri olmaları ve bu da Ali'sülavatı vesselama özel kılınması. Biliyorsunuz hem ayette hem hadiste bu nedir? Sabittir. Kitap ehli Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve kendi öz çocuklarından ne yapıyordu? Daha iyi tanıyorlardı hatta hadis i şerifte Yahudilerden veya Hristiyanlardan veyahut her ikisinden kim benim ismimi duyar da yani Muhammed ismini iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür diyor Ali'sülati ve Evet. Yazıp okuyamayan ümmi birisidir. Bu da Ali'sülati ve özel kılınmıştır. Biz ümmiyiz. Güneşe bakar, namaz kılarız. Ay'a bakar, oruç tutarız demiştir. Ama o ümmü peygambere hala bugün iftira edenler vardır. Evet. Güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği vahiy eskilerin neymiş? Masalıymış. Efsanesiymiş. Etrafında okuma yazma bilenlere yazdırmış, çölün kumuna saklamış Gitmiş gitmiş gizlice oradan çıkarmış insanlara bunu güya getirmiş. Bu gibi iftiraları hala ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle kıyamete kadar inananız, küfredeniz. İndiniz, cinniniz hepiniz bir araya gelin. Benim indirdiğim gibi, getirdiğim gibi bir vahiy getirin diyerek Allah hala ne yapıyor? Meydan okuyor. Hodri meydan diyor. Evet. Yeryüzünün hazineleri, anahtarları Allah Resulü'ne verilmiş ve bu da nedir? Ona özel kılınmıştır. Bana cevami ol, kelim verilmiştir. Yani az sözle çok söz söyleme sanatı. Düşmanlarıma korku vermek ile yardım olundum. Bir defa ben uyurken bana bütün yeryüzünün anahtarları getirilerek önüme kondu. Inmiştir. Evet kardeşlerim. Yine Allah azze ve celle iki kıbleyi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam için bir araya getirmiştir ve bu da peygamberimize nedir özel kılınmıştır. Biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol yönünü mescid Aksa'dan Mescidi, mescidi Arama doğru çevir. Ayet inmiştir ve bununla ne yapacağız? Sana inananla, sana küfredeni ayırt etmek için bir imtihan vesilesi kıldık demiştir Bakara'da. Bu da iki kıble Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmıştır? Özel kılınmıştır ve bu da Peygamberimize nedir? Hastır. Evet, İnşallah bu gibi biraz özellikleri var. Bir dahaki derse onu devam edelim. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurika vel tuz bilik. Rabbil Alem.